İlam eyü'l aziz vahdetine en sadık şahitlerden birincisi cüz'i ve külli eşyalarda görünen vahdetlerdir. Çünkü herhangi bir şey zerreden aleme kadar vahdet ile müttasıf ve alakalıdır. Öyleyse sani'de de vahdet var. Öyleyse sani ehaddir. İkincisi her şeyde kabiliyetinin liyakatine göre bir kemal-i ittikan vardır. En adi Küçük nebati ve hayvani bir şeyde kör gözler bile gördükleri öyle bir antika eseri sanat vardır ki insanları hayrette bırakır. Üçüncüsü, her şeyin icat ve inşasındaki suhulettir. Gözle görünen sanattaki suhulet ispata delile muhtaç değildir. İlem Eyhelaziz, <gülüyor> küreğ arz mağazasından küylat ve meşrubat, velibas libas sair ihtiyaçlarınızı temin ediyorsunuz parasız aldığınız bu malları ilahi hazineden almayıp birer birer esbaba yaptıracak olursanız acaba bir nar tanesini ne kadar zamanlarda elde edip ne kadar pahalı alacaksınız çünkü o nar bütün eşya ile alakadardır. kadardır az bir zamanda az bir kıymetle husule gelmesi imkan haricidir ve aynı zamanda ondaki zinet, intizam, sanat, raiha, tat ve koku gibi latif şeylerden anlaşılıyor ki Onar tanesi öyle bir saniin masnudur ki icadında külfet ve mübaşeret yoktur. Mesele böyle olduğu halde haşeratın zevk ve heveslerini tatmin için her bir noktasında bin türlü icaz nükteleri bulunan o küreyi arz mağazasındaki eşyanın saniyi yaş uursuz, hissiz, iradesiz, ilimsiz, ihtiyarsız kemalsizdir ki bu kadar bol ziyi kıymet antika eşyayı parasız dağıtıyor bu batıl ihtimal, isbata muhtaç olmayan bedihi bir hakikattir. Veya o hazine sahibi, o hazineyi, ahirete gitmek üzere gelip, muvakkaten kalan insanlara, ilahi ve rahmani bir sofra olarak yaratmıştır. O hazine-i gaybda eşyanın icadı, kün emri ile bağlıdır. Ve bütün eşyanın melekutiyetleri, santral gibi hakim, kadîr, mürit, alîm bir vacibül vücudun yedi kudretindedir. O ilahi sofradaki eşya yalnız insan ve hayvanların lezzet ve zevklerini tatmin için değildir. Her bir ferde müstehlikte zevil hayata ait cüz'i faidelerden başka Esma-i ilahiyenin tecelliyatına ve faaliyetteki esrar ve şuunatına ait gayri mütenahi hikmetler, gayeler vardır. Öyleyse bu ziyafeti âmme ve bu feyzi âmın bir kör kuvvetten neşet etmesi ve bu eşyanın semeratı, sel gibi akıp ittifakı ve tesadüfün eline havalesi muhaldir. Çünkü o eşyanın intizamlı hakîmane teşahhusatı ve şuurkerane muhkem hususiyatı, kör tesadüf ve ittifakı reddediyor. Öyle de, o sofray rahmetteki ucuzluk ve kolaylık ve çokluk, o eşyanın bir cevad-ı mutlaktan, bir hakîm-i mutlaktan, bir kadîr-i mutlaktan geldiğini gösteren şahitlerdir. İlem ey esbaba mübtela insan Bil ki, sebebin halkı ve sebebiyetinin takdiri ve müsebbenin vücuduna lazım olan şeylerle teçizi kudretine nispetle zerreler ve şemsler müsavi olan zatın kün emriyle müsebbebi halk etmesinden daha kolay daha ekmel daha ala değildir İlem eyühel Dünyada görülen, bilhassa nebati ve hayvani hayatlarda müşahede edilen ademler, idamlar, tebeddül ve teceddüd-ü emsalden ibarettir. İmanlı olan kimselere göre, zeval ve firakın acısı değil, yerlerine gelen emsalleriyle visal'in lezzeti hasıl oluyor. Öyle ise, imana gel ki, elemden emin olasın, kadere teslim ol ki, selamette kalasın. Asabiyet cahiliye, birbirine tesanüt edip yardım eden gaflet, dalalet, riya ve zulmetten mürekkep bir macundur. Bunun için milliyetçiler milliyeti mabud ittiaz ediyorlar. Hamiyet-i İslamiyye ise nuru imandan inikase edip dalgalanan bir ziyadır. İlem eyühel ehli ilhad ile ve bilhassa Avrupa mukallitleriyle münazara ile iştigal edenler büyük bir tehlikeye maruzdurlar. Çünkü nefisleri tezkiyesiz ve emniyetsiz olması ihtimaliyle tedricen hasımlarına mağlup olur ki bir tarafane muhakeme denilen munsıfane münazarada nefsi emmareye emniyet edilemez çünkü insaflı bir münazır hayali bir münazara sahasında ara sıra hasmının libasını giyer ona bir dava vekili olarak onun lehinde müdafaada bulunur bu vaziyetin tekrarıyla dimağında bir tenkit lekesinin husule geleceğinden zarar verir. Lakin niyeti halis olur ve kuvvetine güvenirse zararı yoktur. Böyle vaziyete düşen bir adamın çâre-i necatı, tazarru ve istiğfardır. Bu surette o leki izale edebilir. İlem e Bu küreyi arz misafirhanesi insanların mülk ve malı değildir. Ancak insanlar Amele gibi o misafirhanenin çeşitli çeşit işlerinde ve tezgine çalışırlar. Eğer küreye arzın haricinden yabancı birisi gelip misafirhanenin bir mucize ve harika olduğuna ve insanların da aciz, fakir, muhtaç olduklarına dikkat ederse, bu insanlar bu binaya sahip ve sani olacak bir iktidarda değildir. Ancak böyle harika bir masnun sani de muciznuma olduğuna katiyetle hükmedecektir ve bu insanlar o sultan ezeliğinin maksadına çalışan amelelerdir. Bu ameleler aldıkları ücretlerinden mahada bu binadan bir şeye malik ve sahip olmadıklarına tekraren hükmedecektir ve keza, o çiçeklerin zevil hayata karşı gösterdiği teveddütlerine ve tahabbüblerine ve tebessümlerine dikkat eden anlar ki, bir Hakîm-i Kerîm tarafından misafirlerine hizmetle muvazzaf bir takım hedaya ve behayadır ki, sâni ile masnû arasında bir vesile-i ta ve tahabbüb olsun. Ey yühennefs! Sen her bir eserde müessirin azametini görmek istiyorsun. Fakat, harici olan manaları, zihni manalarda arıyorsun. Esma-i Hüsna'nın her birisinde, bütün esmanın şu'a'atını görmek istiyorsun. Her bir latifenin zevkiyle, bütün letaifin zevklerini zevk etmek istiyorsun. Her bir hisse tabi olan işleri ve hacetleri ifa ederken, bütün hislerinin işlerini beraber görmek istiyorsun. Bundan dolayı evhama maruz kalıyorsun. İ'lem Eyyühel-Aziz! Bir nimetin umumi ve herkese şamil olması, kıymetinin azlığına ve ehemmiyetsizliğine delalet etmez. Ve o nimetin bir kast ve iradeden gelmemesine emare olamaz. Mesela göz nimetinin bütün hayvanlarda bulunması, senin gözü olan şiddet ihtiyacını tahfif etmediği gibi gözün kıymetini tenkis etmeye de sebep olamaz. Ve keza hususi ve tek bir nimetin tesadüfü mümkün olsa bile umumi bir nimet. Behemahal bir mün'imin eseri kast ve iradesidir. İlem eyühel aziz, her bir zihayâtın hayatında gayri mütenahi gayeler vardır. Bu gayelerden zihayata ait ancak binde birdir. Bâki kalan gayeler gayri mütenahi olan mülkiyeti nisbetinde hayatı icat eden zata aittir. Öyleyse büyük bir mahlukun küçük bir mahluka tekebbür etmeye hakkı yoktur. Ve hakikate nazaran abesiyet de yoktur. Çünkü bir hayatın bütün faydeleri bir zihaya ait değildir ki abes olsun. Evet, satı arzda her sene yapılan ziyafeti âme-i ilahiye nevi beşere halife olduğu münasebetiyle bir ikramdır. Yoksa hepsi onun istifadesi için değildir. İlem eyülhaziz, insanın zihnine bazen şöyle bir vesvese gelir, der: Sen de adi ve böcek gibi bir hayvansın. Hayvanlardan fazla ne kıymetin var? Hem de semavat ve arzı yedi kudretine alan halikızül celale karşı ne meziyetin ve ne gibi bir hizmetin var ki seninle meşgul olsun? Bu vesveseye karşı şöyle bir hakikati düşünmek lazım. 1. İnsan gayrimetenahi acz ve fakri ile beraber Cenab ı Hakk'a imanı ile kudret ve gına ve izzetine mazhar olmuştur. İşte bu mazhariyetten dolayı insan hayvaniyetten terakki edip halife-i zemin olmuştur. 2. Cenab-ı Hak ihatay kudret ve azametiyle insanın duasını işitir, hacatını görür ve semavat ve arzın tedbiri o insanı da düşünmeye mani değildir. Sual Cenab-ı Hakk'ın cüz'iyat ve hasis emirler ile iştigali azametine münafiidir. El o iştigal azametine münafi değildir. Bilakis ademi iştigali azamet-i rububiyetine bir nakisedir. Mesela şemsin ziyasından bazı şeylerin mahrum ve hariç kalması şemse bir olur. Mahaza bütün şeffaf şeylerde görünen şemsin timsallerinin her birisi Şems benimdir, şems yanımdadır, şems bendedir diyebilir. Ve zerreler ile şems arasında müzaheme yoktur. Bütün mahlukat, bilhassa insanlarda ferdi olsun, nevi olsun, şerif olsun, hasis olsun, ilim, irade, kudret itibariyle Cenab-ı Hakk'ın tecellisine mazhardır. Her bir şey, her bir insan Allah yanımdadır diyebilir. Bilhassa insanın zaafı, fakrı, aczi nisbetinde Cenab-ı Hakk'ın kurbiyeti ve her bir şeyin Cenab-ı Hakla münasebeti olmakla beraber o da münasebettardır ve gayri mütenahi acz ve fakrı olan insan gayri mütenahi kudret ve gına ve azameti olan Cenab-ı Hakla münasebeti ne kadar latiftir. Takdis ederiz ozatı ki, en büyük lütfu, en büyük azamete, en yüksek şefkati, en yüksek ceberuta idhal ettiği gibi, nihayetsiz kurbu nihayetsiz bu dile edip, zerreler ile şemsler arasında uh huvveti tesis etmiştir. Birbirine zıt olan bu şeyleri cemetmekle dereceyi azametini bir derece göstermiştir. İlem Eyühel Aziz. İmana ait bilgilerden sonra en lazım ve en mühim amal salihadır. Salih amel ise maddi ve manevi hukuku ibadete tecavüz etmemekle, hukukullahı da bir hakkın ifa etmekten ibarettir. Ecnebilerden alınan maddi bilgiler sanat ve terakkiyata ait ise lazımdır. Sefahete dair ise muzırdır. Allahumme ya erhamer rahimin ve ümmet Muhammedin alayhis salatu vesselam. ونفر قلوب أمة محمد عليه الصلاة والسلام بنور الإيمان والقرآن ونفر برهان القرآن وعزم شريعة الإسلام آمين